Merhaba sevgili dinleyiciler Benden de merhaba Ne o Karagöz'üm? Grand tuvalet giymişsin. İş görüşmesinden mi geliyorsun yoksa? yok hanım elin bulaşık Aç dolabı kendin al dedi Ben de alt üst uyumlu bir bunu buldum Eee adı üstünde takım Altı üstü bir efendim Gömleği de hazırdı içinde Bir çorap uğraştırdı beni O da ayakkabılarımın içinde ya Sorun değil Bakayım efendim o tekiş pekiş, renk de cırt sarı. Rengi neyse de biraz uzun geldi bana bunlar. Bizim oğlanın boyundan mıdır nedir? Dizime çıktılar neredeyse. Hay Allah iyiliğini versin. Uzun olur tabii. Futbol çorabı bunlar. Neyse, seni takımla görmeli uzun zaman olmuş efendim. En son bir iş görüşmesinde giymiştim, doğru. O da senin zorunla. İşe yaramadı mı sanki? Yaramadı tabii. Girdin mi işe? Girdin ama kendi tipi kuyularından dolayı ikinci gün çektin. Orada da çorabım kırmızı renkteydi. O mu görüldü acaba? Sallıyorsun birader. Şaka yaptım da bu görüşme için giysi meselesi bence çok saçma. <gülüyor> o zaman herkes geçirsin bir takımı üstüne. Kapsın işi. Kıyafet önemli ama tek başına yeterli değil efendim. Yani sen de ye ye diyorsun. Yahu onunla bu aynı şey mi? O da üst başa bu da üst başa. O üst başta bu üst baş bir değil, bu üst başta senin işe verdin ciddiyet ortaya çıkıyor. Bak şimdi, bunlar kulağına küp olsun efendim. Satış ya da finans sektöründe çalışanlar ya da çalışmak için görüşmeye gidenler takımı tercih etmelidirler. Hatta rengi de koyu olmalıdır efendim. <gülüyor> Takım buldum da kaldı koyu rengi. Seninki iş görür. Hay Allah razı olsun. Kültürel meselelerde ise. Mesela yayıncılık, fotoğrafçılık, medya sektörü gibi takım elbise şart değil. İyi ben seyrelim o zaman. Ama bu iş görüşmeleri ama bu iş görüşmelerinde de takımlı olmasa da kot pantolonla da gitmemek lazım. Düz kumaş pantolonlar, önü fermuarlı hırkalar gibi. Yandan çizgili, işleme cepkenli olur mu azizim? Dalga geçmeyelim efendim. Ayrıca saçımıza vereceğimiz ahenkten de ricaden bahsedelim. Harikasın. Acıbad. Ben sana ciddi ciddi bir şeyler anlatıyorum efendim. Anlatma Hacı Ciddi de anlatma, gayri ciddi de anlatma. Beni bana bırak yeter. Ay ay ay. Neyse. Son biraz diyeceklerim kaldı zaten. Aman içinde kalmasın ha. Sıkıntı yapar. Bak şimdi. Hizmet sektöründe iş görüşmesine giderken... ...uyum şartı gerekmez. He. Daha rahat kıyafetler seçilebilir. Burada da kot giymemek daha iyidir efendim. Taktın sen şu kotu ha. Ben değil. Bu işin erbapları böyle diyor. Ya sen şimdi bırak onu bunu da ben sana ne Başka gideceğim? şeye vaktimiz yok karakışım. Burada programı bitirelim. He. Ee, bitirelim bakalım. Geldik bugün de sohbetin sonuna. Her ne kadar sürçü lisan ettikse affola. Af